Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille le ve men yudlil fe lâ hâdiye le ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke le ve eşhedü en abduhu ve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 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضَلَالَةٍ في النار قيمtli abiler kıymetli kardeşler derslerimize devam ediyoruz ee, hatırlayacağınız üzere geçen derslerimizde <coughs> ''Hakimiyet Allah'ındır'' ee, demiştik. Bununla alakalı konuları anlatmaya başlamıştık ve ben demiştim ki biz Müslümanlar olarak ''Hakimiyet Allah'ındır'' dediğimiz anda bu dört itikadı içerisinde barındırır. Bunlardan birincisi Hakimiyet yetkisinin Allah'a ait olduğuna bir Müslümanın itikad etmesi, inanması. Bunlardan ikincisi bir yöneticinin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesinin zorunluluğu. Bunlardan üçüncüsü, Müslüman olan bir bireyin bu hakkı sadece ve sadece Allah'a vermesi ameli olarak. Bunlardan dördüncüsü de sadece Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine muhakeme olup, bunun dışındaki hiçbir kaynağa muhakeme olmamak. Bir çekişme esnasında sadece Allah'ın kanunlarına başvurmak. Dinli hüküm illa lillah hakimiyet Allah'ındır dediğimizde bu dört tane maddeyi kast ediyoruz. <gülüyor> Geçen dersimizde normalde üçüncü ikinci maddeden üçüncü üçüncü maddeye geçmemiz gerekirken ben demiştim üçüncü madde'nin daha iyi anlaşılabilebilmesi için evvela demokrasi nedir, demokrasinin hakikati nedir, bu nereden çıkmış diye buna dair bazı bilgiler paylaşmıştım sizinle. İnşallah bugün bu itikadın üçüncü maddesini anlatmaya çalışacağım. Yani daha farklı bir ifadeyle şöyle bir başlık da kullanabiliriz. E, oy kullanmanın hükmü dersek e, bu dersimizin adına bu da doğru bir ifade olmuş olur. Şimdi konuya giriş yapmadan önce şunu hatırlatmak isterim. Bir Müslüman hakimiyet hakkını itikadi olarak Allah'a verdiği gibi ameli olarak da bu hakkı sadece ve sadece Allah'a vermelidir. Yani biz bu sözü söylemiş olduğumuz zaman bu çok genel bir şey. Mesela örnek veriyorum, ben diyelim ki bir e, bir Doğu vatandaşıyım, bir Kürdüm. Benim ailevi olarak yaşamış olduğum bir sıkıntıda neyin doğru, neyin yanlış olduğuna benim aşiretimi reisi karar veremez. Eğer ben bu hakkı ona vermişsem, ben onu Allah'ın dışında ilah edinmiş olurum. Yani ailevi meselelerde de neyin doğru, neyin haram olduğuna karar verecek olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Veya benim babam vefat etti. Ee, benim miras hukukumu kim belirleyecek? Yani bu yetkiye kime kaç pay düşeceğini söyleyecek olan kimdir? Ben bunu sadece Allah'a vermek zorundayım. Ben bunu mahkemeye verdiğim zaman veya bir örfe, bir adete göre hükmetmiş olduğum zaman ben bu hakkı yine alemlerin Rabbi olan Allah'a vermemiş olurum. Fakat ben bunları anlatmayacağım. Ben daha ziyade hususiyetle oy meselesini anlatacağım. Niye oy meselesini anlatacağım? Çünkü bizim asrımızda hakimiyet hakkının Allah'ın dışındaki Mercilere verilmesinin en bariz hali, en açık hali oy vermektir. Yani demokratik sistemlerde oy kullanmaktır. Ondan dolayı benim anlatacağım konu bugün daha ziyade bu üçüncü maddenin bir cüzünü anlatacağım. O da oy vermenin hükmüyle ilgili konuşacağım. Şimdi değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz geçen dersimizde demokrasi iki kısma ayırdık. Dedi ki demokratlar demokrasi iki kısma ayırırlar. Bir direkt demokrasi derler. Yani halkın her birinin katılımda bulunarak herhangi bir hükmün çıkmasına, direk etki etmesine, direk demokrasi diyorlar. Bu insanlık tarihinde çok kısa bir dönem uygulanabilmiş Yani Atina'nın bazı şehir devletlerinde, Atina'da, işte bir karar verileceği zaman halkın hepsini topluyorlar. Halk hepsi toplanıyor, konuyu onlara arz ediyorlar, onlar da fikirlerini söylüyorlar. Tabi bu günümüzde mümkün değil. Yani şimdi yetmiş milyonu bir araya toplayacaksınız. Bir hükmü onlara arz edeceksiniz, bu çok zor ne yapmışlar? Puttan yaptıkları helva yeni bitmesin diye bu sefer demişler. Bir de bizim bir temsili demokrasimiz var. Peki temsili demokrasi nedir? Demişler ki temsili demokrasi anayasa yani Türkiye Anayasası'nda şöyle geçiyor. Diyor ki halkın seçmiş olduğu 550 tane milletvekilinden oluşan meclisin adıdır. Yani meclis 550 tane milletvekilinden oluşuyor. Peki bunları kim seçiyor? Halk seçiyor. Niçin bunları seçiyor? Anayasanın 7. maddesinde diyor ki yasama yetkisi halk adına Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez. Anayasanın 7. maddesi. Yasama yani kanun yapma, helal haram belirleme, bu doğrudur bu yanlıştır, bu yapılabilir bu yapılamaz hakkı millet adına, vatandaşlar adına Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez. Öyleyse meclis <gülüyor> Kanun yapıyor. Helal-haram, serbest yasak belirliyor. Kimin adına peki bunu yapıyor? Bunu onlara oy vermek suretiyle onları seçen, onları kendi yerine oraya göndermiş olan, temsil etmiş oldukları insanlar adına bunu yapıyor. Zaten kardeşlerim dikkat ederseniz, meclise giden insanlara millet vekili diyoruz. Milletvekili. Yani hepinizin bileceği bir ifade kullanayım inşallah. Mesela Kurban Bayramı'nda kurban kesiyorsunuz. Birçoğunuz kendi kurbanınızı kendiniz kesmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu işten anlayan birine vekalet veriyorsunuz. O sizin yerinize kurbanınızı kesiyor. Kurban vekiliniz olmuş oluyor o adam. Peki burada şöyle bir şey diyebilir miyiz mesela kardeşlerim? Kurbanı sen kesmedin. Kurbanı o adam kesti. Ondan dolayı yapılan kurban seni bağlamaz. Kesen kesenin kurbanıdır dediğimizde yanlış bir ifade kullanmış oluruz. Çünkü İslam'da vekalet hukuku diye bir şey vardır. Sen kendi yapacağım bir iş hususunda yapacağın bu işin vekaletini karşındaki insana verirsen o insanın yapmış olduğu senin yapmış olduğunla aynıdır. Sanki sen yapmışsındır. Arada hiçbir fark yoktur. Mesela diyelim ben bir hocayım ve nikah kıyıyorum. Mesen ne yapıyorum? Kızın velisi geliyor benim yanıma. Diyor ki ben bu kızın vekaletini sana veriyorum diye. Ben de ikisinin nikahını kıymış oluyorum. Hak kızın babası bu nikah hakkıydı. Ha ben bu nikahı kıydım. Niye? Çünkü ben onun velisiyim ve bu nikahı onun adına kıymış oluyorum. Onun için kardeşlerim, bu insanlara yani meclise yollanan bu insanlara milletin vekili deniyor ve onlar yapmış oldukları her şeyi millet adına yapıyorlar. Vekâleten millete vekaleten yapıyorlar. Doğal olarak, ha sen oy kullanan şahıs olan Ahmet Efendi veya Mehmet Efendi meclise girmişsin, o kanunları bizzat kendin yapmışsın. Allah'ın yasaklarını, helal Allah'ın helallerini haram yapmışsın. Ha sen oraya gitmemişsin, bir başkasına bu vekaleti vermişsin. Demişsin ki al sen benim adıma git, bu yapman gereken şeyleri yap ve bu yaptıkların hepsinden de ben sorumluyum diye. İkisinin arasında hiçbir fark yoktur. Şimdi oy verdikten sonra affınıza sığınıyorum. Adam oy veriyor. Oy verdikten sonra diyor ya bu üçkaççı işte bu işte bu üçkaççılar bu namussuzlar halk diliyle söylüyorum yani hakaret ediyor. Aslında kendine hakaret ediyor. Yani eğer o adam üçkaççılık yapıyorsa sen üçkaççılık yapıyorsun demektir. Çünkü senin oyunla, senin adına orada üçkaççılık yapıyor gibi. Onun için kardeşlerim oy veren yani bu derste anlatacağım birinci madde şudur. Oy veren oy vermiş olduğu kişinin bütün suçlarına ortaktır. Oy veren Oy vermiş olduğu kişinin bütün suçlarının ortaktır. Niye? Çünkü oy vermek, milletvekilini kendi adına vekil tayin edip, meclise göndermektir. Şimdi bakın kardeşlerim mesela diyelim ki biz, e, normal hiçbir şeyden haberi olmayan bir vatandaş oy veriyor. Ve oy vermiş olduğu insanlar da örnek veriyorum. Yahudileri ve Hristiyanları kendilerine dost ediniyorlar. Mesela diyelim ki ülkenin başbakanı çıkıp diyor ki, kendi ifadesiyle söylüyorum. Obama benim en iyi dostumdur, Obama benim en iyi dostumdur diyor mesela sözlü olaraktan veya fiili olaraktan haçlar birleşip İslam topraklarında Müslümanları vurmak istediklerinde diyelim ki yöneticiler çıkıyorlar diyorlar ki biz her türlü desteği onlara vermeye hazırız biz onların yanındayız bu savaşta terörle mücadelede biz de onların yanında yer alıyoruz diye Biliyorsunuz bu Allah'ın dinindeki en, apa, en, en açık olan küfürlerden bir tanesi budur. Yani senin Allah düşmanlarını dost edinmen, Allah düşmanlarıyla beraber Müslümanların karşısında yer almandır. Çünkü kardeşlerim biliyorsunuz şu anda dünyada cari olan savaş petrol savaşı değildir. Şu anda dünyada var olan savaş kabile savaşı değildir. Bu Buş'un bizzat kendi ağzıyla söylemiş olduğu gibi bu 20. yüzyılda 21. yüzyıldaki haçlı seferleridir. Yani 11 Eylül'den sonra Afganistan'ın işgaline karar verdiği zaman Amerika biliyorsunuz Bush sözde gaf yaptı. Fakat bu bir gaf değildi. Aslında bu bütün dünyaya ve bütün Hristiyan alemine verilmiş olan bir mesajdı. Dedi ki bu bir haçlı seferidir. Yani nasıl ki bundan önce 600-700 yıl önce bizim atalarımız Avrupa'dan kalktılar. Doğu ülkelerini işgal ettiler, Müslümanlarla savaş verdiler. Nasıl ki bu bir haçlı seferiydi. Niye bunlara haçlı seferi denmiş? Hristiyan itikadını haç temsil ettiğinden ötürü bu seferlere haçlı savaşı denmiş. Hakeza şu anda Amerika'nın başını çektiği ve İslam alemine açmış olduğu savaşın adı ister Müslümanlara, ister Müşriklere, ister Bidat ehlini olsun. Fakat İslam toplumuna kendini, İslam ümmetine nispet edenlere açmış olduğu savaş bir haçlı seferidir. Ve doğal olaraktan siz bunlara dost edindiğinizde Bunlara yardımda bulunduğunuzda, bunlara kapılarınızı açtığınızda, siz de onların yanında yer almış oluyorsunuz. Alemlerin Rabbi olan Allah, ayet-i kerimede diyor ki, Ya eyyuhallazina amenuh, la tettehidhu l-yehuda ve annesara evliyâ, ba'duhum evliyâ'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ey iman edenler, yani Obama benim dostumdur demeyin. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar size dost olmazlar. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Sizden kim onları dost edinirse فَإِنَّهُ مِنْهُمْ O da onlardandır diyor Allah Azze ve Celle. Yani o kendine Ali de dese, Velid de dese, ben Müslümanım da dese, beş vakit namaz da kılsa, alemlerin Rabbi olan Allah semada diyor ki onları dost edinen insanlar da onlardandırlar diye. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki: Ali İmran suresinde la yetahizil mu'minunel kafirina awliya'e min dunil mu'minin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri kendilerine dost edinmesinler. Eğer birilerini dost edinmek istiyorsanız, kuvvet bulmak istiyorsanız mümin kardeşlerinizi kendinize Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. kim de bunu yaparsa yani mümini bir kenara bırakıp obamayı dost edinirse, Amerika'yı Avrupa'yı dost edinirse feleysa minallahi fi şeyin onun ile Allah arasında hiçbir bağ kalmamıştır. Yani sen akşama kadar da ben Müslümanım desen, başını secdeden kaldırmasan Allah tek taraflı olarak sana diyor ki ben onları dost tuttuğun takdirde seninle kendi aramdaki bütün bağları koparıyorum. Benimle senin aranda bir bağ kalmamıştır. Ve zaten sen onları dost tuttuğunda Bununla beraber ben Müslümanım demen, Allah'ın katında geçersiz bir ifadedir. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdi diyelim. Bu ayetleri indi, Medine'de bir takım münafıklar var. Bunlar şöyle diyorlar, biz Yahudi ve Hristiyanları dost ediniriz. Niye? E biz eski dostuz diyorlar. Bizim işte geçmişten kalan bir takım ilişkilerimiz var diyorlar. Veya diyorlar ki, şimdi olur. Yarın Peygamberin bunlarla arası bozulur sallallahu aleyhi ve sellem. Biz müslümanlarla bunların arasını yaparız. Yani kendilerince iyi niyetle bunu yapıyorlar. Allah azze ve celle semadan ayet indiriyor. Ve biz müslümanız diyorlar aynı zamanda. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَانَ Onlar eğer Allah'a, onun nebisine ve nebiye indirilene iman etmiş olsalardı, onlar onları dost tutmazlardı diyor Allah azze ve celle. Yani bir nevi Rabbimiz şunu söylüyor. Kalpte Allah'a, Rasulüne ve kitaba imanla kafirleri dost tutmak aynı anda bir arada bulunmaz. Böyle bir şey mümkün değildir diyor Allah Azze ve Celle. Ve dersin başında söylediğim sözü tekrar ediyorum kardeşler. Kafirleri dost tutan insanların İslam milletiyle aralarında hiçbir bağın kalmadığı ve kafir oldukları İslam'ın en açık meselelerindendir. Allah'ın bir olduğu gibi bu mesele de İslam'da en açık meselelerdendir e şimdi ülkelerde mesela diyelim siz oy verdiniz. Oy veren insanlar için söylüyorum. Başınıza şu an Türkiye'de olabilecek en iyi hükümet var başta. Yani bu bir gerçektir. Hani tağut da olsalar, müşrik de olsalar, Allah'ın dışında ilahlık iddiasında da bulunsalar. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin başına gelmiş en iyi hükümet var. Türkiye'nin şu anda başında. Ama niye iyiler? Yol yapıyorlar, hastane yapıyorlar, ekonomik seviyeyi yükselttiler, maaşlara zam yaptılar. insanlar hayatlarından memnunlar. Fakat bununla beraber 90 yıllık var olan Türkiye'de veya Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hükümet kadar Batı'yı dost edilmiş başka bir hükümet de yoktur. Açıktan, onların yanında yer alan, onlara destek veren, onların Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanıyım diye övünen, onların yapmış olduğu bir projede var olduğunu iddia eden bu hükümet gibi açık sözlü bir hükümet de olmamıştır. 30'dan fazla mecliste Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanı olduğunu söylemiştir. Büyük Orta Doğu projesinin bir ayağının da Türkiye olduğunu söylemiştir. Yani haçlıların Orta Doğu'da yapmak istediklerine açıktan destek verdiklerini, onların yanında yer aldıklarını ve görev aldıklarını açık bir şekilde söylemişlerdir. E oy veren insanlara ben sormak istiyorum. Acaba siz kıyamet gününde namaz kıldığınızı, zekat verdiğinizi, oruç tuttuğunuzu düşünerek Allah'ın huzuruna geldiniz? Ve Allah Azze ve Celle sizi karşısına aldığında dedi ki sen benim düşmanlarımı dost edindiğinden ötürü, benim benim kullarımdan değilsin. Affedeceğim, merhamet edeceğim ve cennete sokacağım kullarımdan değilsin. E diyelim o adam da dedi ki, Ya Rabbi ben senin düşmanlarını hiçbir zaman dost edinmedim. Ben işçi içen fasık olan insanlara bile tavır aldım. Onlara evime bile sokmadım. Allah Azze ve Celle diyecek, sen yapmadın. Ama kendisine vekalet verdiğin senin temsilcilerin, senin adına bunu çok güzel bir şekilde icra ettiler. Nasıl ki kurbanını keserken vekalet veriyorsun. Kurban kesen senin yerine kurban kesmiş oluyor. Hakeza sen oy verdiğin zaman da partilere vekalet veriyorsun. Yaptıkları her şeyden de sen mesulun. Şimdi kardeşlerim düşünün. Kız istemeye gidiyorlar. Adam şimdi muhafazakar demokrat, AK Partili. Kendi çocuğunu tanıtıyor karşı tarafa. Bizim oğlanın içkisi yoktur diyor. Bizim oğlanın kumarı yoktur diyor. Kadın kızı ayağı kesinlikle yoktur. Hani kız isterken meşhur çocuğu tanıtma Cümleleri bunlar. Yahu senin oy vermiş olduğun parti yeri yüzünün en büyük deyusudur. En büyük deyus kimdir? Devlettir. Yani zina evi açıp genel evin başına bayrağı diken, kapısına iki tane de polis diken, ta ki içeridekiler rahat işlerini yapsınlar diye. Kadınları 6 ayda bir götürüp onlara sağlık kontrolünden geçiren, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra onlara vesika veren, alın bu vesika'yı bununla fahişelik yapın diye. Onlara vesika veren kimdir kardeşlerim? Yani e, Diyelim ki Aksaray'da bu işi yapan bir tane adam gördüğünüzde buna ne diyorsunuz? Bu ismi bellidir, öyle değil mi? Bir tane kadın pazarlayan adama bunu söylüyorsanız Eğer devlet bunu yapıyorsa ve binlerce on binlerce kadını pazarlıyorsa Öyleyse en teşkilatlı, en organize ve en çakal deyus devlettir. Ondan daha deyus olanı yoktur. İşin bu tarafı önemli değil, devlet zaten devletliğini yapıyor. Yani bu sistemler zaten bunun üzerine kurulmuştur. Allah'ın haram kılmış olduğu fuhşiyatı, yeryüzünde yaymak üzere kurulmuştur bu sistemler. Bizim bundan yana problemimiz yok. Fakat bunlara oy veren Ali Efendi, Veli Efendi farkında değil ama bunu yapanlar onun oylarıyla bunu yapıyorlar. Sen de deyyusun aynı zamanda. Yani bunlara oy vermek suretiyle bunları kendi yerine vekil ataman suretiyle sen de deyyusun. Amcacım milli piyango alır mısın diye sorsanız, bana hakaret mi ediyorsun diye senin yüzüne tükürür. Müslüman kumar oynar mı der mesela. Yeryüzünden büyük kumarbazı devlet değil midir? Milli piyango devletin elinde değil midir? Toto devletin elinde değil midir? Bahis devletin elinde değil midir? Allah'ın haram kıldığı ne kadar kumar varsa devletin sistemin elindedir ve senin kendine vekil olarak meclise göndermiş olduğum parti şu anda bu bunları o yapıyor. Yani onun kontrolünde, onun teşkilatında, onun yapmış olduğu sistemle şu anda bunlar icra ediliyor. Sen yıl başında bir tane piyango almamakla. Kahvede batak oynamamakla kumarbazlıktan kurtulamazsın ki. Senin zaten oy vermiş olduğun insanlar en büyük kumarbazlığı yapıyorlar. Örnekleri çoğaltabilirsiniz kardeşlerim. Yani örnekleri çoğaltabilirsiniz. Onun için oy veren kişiyi bekleyen en büyük tehlike oy verdiği partinin bütün cürümlerine ortaktır. Oy verdiği partinin bütün cürümlerine ortaktır. Ve işin tehlikeli boyutu nedir biliyor musunuz kardeşlerim? İşin tehlikeli boyutu bunun farkında dahi değiller. Yani kendilerine bu fiiller nispet edilse öfkeden ortalığı birbirine katacak olan insanlar bir kulluk olaraktan götürüp her seçim döneminde oylarını bu insanlara veriyorlar ve kendilerine vekil olaraktan bu insanlara atıyorlar. Bu birincisi kardeşlerim. Oy veren insanın bu sistemde işlemiş olduğu cürüm. İki, oy veren insan kardeşlerim Allah'a şirk koşmuş bir müşriktir. Oy veren insan Hangi niyet ve kasıtla oy verirse versin, demokratik sistemlerde özellikle oy veren insanlar, Allah'a şirk koşmuş olan müşriklerdirler. Niye kardeşlerim? Çünkü şirkin İslam'da bir tanımı var. Şirkin tanımı nedir? İmam Bukhari ile Müslümün bize rivayet ettiği kadarıyla, Abdullah ibni Mesud peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bir azam, günahların en büyüğü hangisidir? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona dedi ki entec'alallahi nidden ve o onu yarattı. Seni yarattığı halde Allah'a bir şey denk tutmandır. Seni yarattığı halde Allah'a ait olan bir sıfatı Allah'tan başkasına vermek. Allah'a ait olan bir sıfatı Allah'tan başkasında olduğuna etmek ve benzeri suretlerle Allah'a bir şey denk tutmandır dedi. Aleyhissalatu vesselam. Bu aynı zamanda şirkin tanımıdır. Şirk nedir? Allah'ın kendine ait bir takım sıfatları var. Bir takım özellikleri var. Sen bu özelliklerin ister Allah'la Allah beraber bir başkasında olduğuna inan. ister Allah'ta olmadığına sadece bir başkasında olduğuna inan. Fark etmez. Onu Allah'a denk tuttuğundan ötürü Allah azze ve celle şirk koşmuş olursun. Peygamberimizin dilinde Allah azze ve celle şirk koşmak budur. E kardeşlerim, yasama yetkisi kime aittir? Yasama yetkisi, Kur'an-ı Kerim'in vahyenin en açık meselelerinden bir tanesi, yasama yetkisi kayıtsız ve şartsız alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Anayasanın yedinci maddesi ne diyordu? Yasama yetkisi millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kitabına bakın, enil hukmuyillalillah diyor Rabbimiz. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Siz bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Egemenlik, kayıtsız ve şartsız Allah'a aittir diye. Bunlar ne diyorlar? Yasama yani egemenlik. Millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. E sen şimdi ne yapmış oldun kardeşim? Oy vermek suretiyle Allah'a ait olan yasama yetkisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de payının olduğunu kabul etmiş oldun. İkhar etmiş oldun. Ve bu surette Allah'a bir şeyleri denk tutmuş. Allah ze vecel leşir koşmuş old ve Rabbimiz kardeşler özellikle söz konusu hüküm olduğu zaman Allah zevezelle bunun için özel bir ayet indirmiş zaten yani mesela Allah'ın sıfatları çok fazla örnek veriyorum rızık vermek Allah'a aittir Sen rızık sıfatını Allah'tan başkasına verirsen Allah'a şirk koşmuş olursun yaratma Allah'a aittir Sen Allah'tan başkası yaratıyor veya Allah'la beraber biri yaratıyor dediğinde Allah zevecel leşir koşmuş olursun Aynı şekilde hükmetmek ve yasamak da Allah'a aittir ve Allah azze ve celle kelimede ne diyor? "Ve la yuşriku fi hükmihi Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak koşmaz. Allah hükmünde ortak kabul etmez diyor. Yani mesela şöyle bir ayet yok Kur'an'da. "Ve la yuşriku fi rizqihi Allah rızkında hiç kimseyi ortak koşmaz. "Ve la yuşriku fi halqihi Allah yaratmasında hiç kimseyi kendine ortak ortak tutmaz işte ve la yuşriku fi lutfihi ahada Allah latifliğinde hiç kimsey kendine ortak koşmaz. Böyle bir ayet yok Kur'an'da. Ama şöyle bir ayet var. Ve la yuşriku fi hukmihi Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak kabul etmez. Niye kardeşlerim? Çünkü insanlık tarihi boyunca insan insanoğlunun en büyük problemi Allah'ın bu sıfatında birilerini Allah'a ortak koşmuşlardır. Yani kimi zaman bunu firavunlara, Nemrutlara vermişlerdir. Kimi zaman geçen dersimizde anlattığımız gibi bunu Darun Nedve'ye yani Mekke'nin demokrasisi olan Darun Nedve'ye bunu vermişlerdir. Kimi zaman bunu işte ilkel toplumlarda olduğu gibi aşiret ağalarına, kabile işlerine vermişlerdir. Günümüzde bu şirkin artık en bariz teberrüz etmiş olduğu hal olan bunu millet adına meclise veriyorlar bunu. Ama bizim Rabbimiz diyor ki Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak koşmaz. Yine geçen derslerimizde hatırlarsanız kardeşler şirkin bir başka tanımı ibadeti Allah'tan başkasına veya Allah'la beraber bir başkasına yapmaktır. Yani mesela düşünün, diyelim ki biz namaz kılıyoruz. Biri dese ki ben namazı bundan sonra Allah'a kılmayacağım. Namazı Allah'ın dışında işte parlamentoya kılacağım dese. Mesela hiçbirimiz bunun müşrik olduğunda iki dakika dahi düşünmeyiz. Veya adam dese beş vakit namazımı hem Allah için kılıyorum hem de parlamento için kılıyorum veya yönetici için kılıyorum dese. Hiç tereddüt etmeden bu adamın müşrik olduğunu söyleriz. Peki niye? Buna müşrik dememizdeki illet nedir? Çünkü bu adam ibadeti. Namaz bir ibadettir. Allah'tan başkasına yaptığı için şirkin tanımı ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Peki kardeşlerim, namazı Allah'tan başkasına kılmak şirkdir de. Hükmü Allah'tan başkasına vermek şirk değil midir? Hükmü Allah'tan başkasına vermek de şirkdir. Allah Azze ve Celle Yusuf suresinde demiyor muydu? İnil hukmu illallah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Emre Allah'a tapın sadece ve sadece ona ibadet etmenizi emretti. Yani sen hükmü kime veriyorsan aynı zamanda ibadetini de ona yapıyor ve ona kulluk ediyorsun demektir. Sen bunu Allah'a yaptığın takdirde Allah'ı kendine ilah edinmiş, ona kulluk etmiş olursun. Sen bunu Allah'ın dışında bir varlığa veya bir kuruma yapmış olduğun zaman sen onlara kulluk yapmış olursun. Yusuf Aleyhisselam'ın kavminin problemi de buydu işte. Yusuf Aleyhisselam'ın kavmi niye müşrikti? Çünkü başlarındaki krala kanun yapma etkisini vermişlerdi. Yusuf aleyhisselam da onlara tevhidi anlatırken, tevhidin bu boyutunun altını kalın çizgilerle çizdi. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Ve Allah ondan başkasına ibadet etmenizi yasakladı dedi. alemlere Rabbi olan Allah. Onun için kardeşlerim, oy veren insan Allah'a şirk koşmuş olan bir müşriktir. Niye? İki sebepten ötürü. Birincisi Allah'a bir şeyleri denk tuttuğundan, Allah'a has olan sıfatlarda Allah'ı bir şeyleri Allah'a denk tuttuğundan, ikincisi hüküm bir ibadettir ve namaz gibi zekat gibi bunu Allah'tan başkasına yapmış olduğun takdirde bu seni İslam milletinden çıkarır, İslam dininin dışına çıkarmış olur. Üç, demokratik sistemlerde oy veren insanlar, oy vermiş oldukları kurumları Allah'ın dışında Rab ve Allah'ın dışında ilah edilmişlerdir. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz insanoğlunun yaşarken en büyük meselelerinden bir tanesi kimi Rab edindiği meselesidir. Yaşarken en büyük meselelerimizden bir tanesi Rabbimiz kimdir meselesidir. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü Allah azze ve celle bizi yeryüzüne getirmeden önce bizden bunun üzerine söz aldı. Bizi öldürdüğü zaman da bize ilk soracağı soru yine budur. Yani kabre girdin sana yöneltilecek olan ilk soru senin Rabbin kimdir? A'raf suresinde Allah ne diyordu? Wa iz akhaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum ve ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum? "Kalu bala shahidna." Hani senin Rabbin Adem'in sırtından zürriyetini çıkardı. Daha biz yaratılmadan demiş olduğumuz ruhlar aleminde gerçekleşen bir şey bu. Allah bize Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi? Biz de dedi Evet ya Rabbi, ne? Şahitlik ettik. Yani sen bizim Rabbimizsin dedik. Ve Allah bizi yeryüzüne bu söz üzerine gönderdi. Peki öldük diyelim, kabre girdik. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, kişi kabre konulduğu zaman, iki tane melek gelir, sağ ve sol ucuna otururlar. Ve ona ilk soracakları soruşudur. Men rabbuke? Senin Rabbin kimdir? Sana ilk sorulacak olan soruşudur. Öyleyse Rabbin sana sormadan önce, sen kendi kendine bir sorman lazım bunu. Acaba benim Rabbim kimdir? Ben kimi kendime Rabb ediniyorum diye. Bakın kardeşlerim, Rabb beş tane esası kendinde toplayan varlığa Rabb deniyor. Rububiyet Tevhidi dersinde bunu ile anlatmıştım. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu iki maddede topluyor. Yaratan ve hükmeden senin hayatına kimse senin Rabbin doğudur. Yaratan ve hükmeden kimse senin Rabbin doğudur. Allah Teala Araf suresinde Rabbi bize anlatıyor. Soruyoruz Kur'an'a Allah madem bizden söz aldın. Bensin Rabbiniz değil miyim diye söyledin. Peki Rab nedir bize onu anlat dediğimizde Allah Teala diyor inna rabbakumullahul lezi Şüphesiz ki sizin Rabbiniz o Allah'tır ki şimdi bize kendini Rabliğini tanıtacak Allah Teala. İnna rabbakumullahul lezi halak fi sitati ayyam. Yeri ve göğü 6 günde yaratan dır. Summe tava ala'l arş. Sonra Arş'a istiwa edendir. Yugşi leylen nehâra yetlubuhu Geceyi gündüzün üzerine kapatan ve onu şiddetli bir şekilde talep ettiren Allah'tır. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki bunu söylüyor. Ve şemsa ve al ve nucuma bi emri. Musakharatim bi emri. Ay, yıldız ve güneş onun emrine amadedir. Elâ lehu l-khalqu ve al-amru tebârakallahu rabbul alemin. Dikkat edin. Yaratan da, hükmeden de Allah'tır ve âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar da yücedir diyor Allah Teâlâ. Kimmiş Rab kardeşlerim? Elâ lehul halqu vel emr. Diqqaten yaratan ve hükmeden Allah'tır. Senin hayatında yaratıcı olarak itikad ettiğin kimse ve senin hayatına kanun yapsın, hüküm yapsın diye yetki vermiş olduğun kimse senin Rabbin aynı zamanda odur. Çünkü Rabbin en açık sıfatı budur. E şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kelime var. Bu ayet-i kerime Yahudi ve Hristiyanlar hakkında inmiş. Şimdi bu söylemiş olduğum şeyin pratik olaraktan yaşanmışlığını da Kur'an-ı Kerim'den size anlatacağım. Ondan sonra ilah meselesine geçeceğiz. Allah azze ve celle ayet-i kerime'de diyor ki Itta احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. Onlar rahiplerini yani e, ruhban olan insanları yani ibadet eden, abid olan insanları وأخبار olan إنسانları، علم olan insanları، اللهın dışında رابلر edindiler. يهودي ve христианlar bilginlerini ve abit olan، zahit olan سالى insanları Allahın dışında رابلر edinmişler. مريم، oğlu İsa'yı da kendilerine rabı edindiler. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. فقط onlar tek bir ilaha ibadet لا إله إلا هو Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Subhanahu wa O onların şirk koştukları şeylerden ne kadar da yücedir. Şimdi kardeşlerim, Adi ibni Hatim adındaki bir zat, cahilliğedeken Hristiyan olmuş ve Rum diyarına kaçmış olan insanlardan bir tanesi. Akrabaları Müslüman olunca, yani akrabaları esir alınca daha doğrusu, Allah Resulü bunun kız kardeşini affediyor, kız kardeşini bağışlıyor. Kız kardeşi de abisinin yanına gidiyor. Abisine peygamberimizin güzel ahlakını, Müslümanların ve İslamın güzelliklerini anlatınca, Adi bin Hatim de diyor, o zaman ben de Müslüman olayım. Yani madem bu İslam bu kadar güzel bir dindir, o zaman ben de Müslüman olayım. Ve kalkıyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Aleyhissalatü bu zikretmiş olduğum kısa imam Ahmed Tirmizi ve bu Ayet-i Kerime'nin tövbe 31. Ayet-i Kerime'nin tefsirlerinde alimler naklediyorlar. İçeriye giriyor. İçeriye girdiği zaman peygamberle tanışmaya gelecek. Boynunda bir tane haç var. Aleyhissalatu vesselam da bu okumuş olduğum ayeti okuyor. Diyor ki onlar din adamlarını, bilginlerini ve abidlerini Allah'ın dışında rapler edindiler. Adib bin Hatim de bir Hristiyan olarak diyor ki hayır ey Allah'ın Resulü. Biz onları kendimize rab edinmedik. Niye? Çünkü bir rivayette diyor ki biz onlara ibadet etmedik. Yani Adib bin Hatim şöyle anlıyor. Bir insan bir insana nasıl rab edinir? Ona secde eder, ona namaz kılar, onun için kurban keser. Ee, bu şekilde birini rap edinmiş olur. Böyle düşünüyor. O an kendi kendine soruyor diyor ben bir Hristiyanım. Ben hiçbir papazın yarattığına inanmadım. Ben hiçbir papaza ibadet etmedim. Ben hiçbir papaza kurban kesmedim. Peki nasıl ben onlara rap edinmiş oldum? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki ey Adi, onlar Allah'ın helallerini haram, haramlarını da haram yapıyorlardı. Siz de onlara tabi oluyordunuz. İşte bu sizin onlara yapmış olduğunuz ibadetinizdir. Yani ibadet etmek suretiyle onları Allah'ın dışında rapler Allah'ın dışında ilahlar edinmenizdir. Bakın kardeşlerim, bu adamlar alimlerine bu hakkı verdiklerinde Allah Azze ve Celle bu ifadeyi kullanıyor. Yani düşünün ki biz öyle bir dinin mensuplarıyız. Din bize diyor ki: Fes eluahle zikre inkuntumla talemun. Bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Yani bilen insanlara sorun. Doğal olarak sen bir şey bilmediğinde ne yapıyorsun? Gidiyorsun bir hoca efendiye soruyorsun. Fakat bu hoca efendi'nin vazifesi sana Allah'ın hükümlerini aktarmaktır. Yoksa Allah'ın yerine senin hayatına hüküm koymaktır değil. Yani mesela sen diyelim ki şöyle bir şey yapamazsın. Örnek veriyorum. İşte Hocam ben ev alacağım. Ee i̇şte paramız yok. Bankada krediyle faiz veriyor. Ben gidip işte bankadan krediyle faiz çekebilir miyim diye. Senin böyle bir soru sorma hakkın yok. Çünkü Allah faizle ilgili hükmü zaten indirmiş. Yani Allah Azze ve Celle'nin hüküm indirmiş olduğu bir konuda, hocaların konuşma hakkı da yok zaten. Sadece hoca sana Allah'ın hükmünü aktarabilir. Kardeşim bu haramdır der. Ama hoca Allah'ın dışında Rabliye kanaat getirmiş. O da bir tane daha yeryüzünde ilah sayısı fazla olsun demişse, sana Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu şeyin helal olacağını da sana aynı zamanda anlatır. Onun için bu adamlar alimlerine gidiyorlar. Alimlerine soru soruyorlar. Fakat alimleri Tevrat'ta ve İncil'de Allah'ın hükümlerinin dışına, hilafına Bunlara bir takım hükümler söylüyor. Bu insanlar da bu hükümlere tabi oluyorlar. Ve Allah azze ve celle bu durumu ifade etmek için diyor ki onlar Onları Allah'ın dışında rapler edindiler diye. E şimdi bugün oy veren bir insan da Sadece bir meselede değil. Bütün meselelerde Parlamentoya kendi adına göndermiş olduğu insanların Kanun yapma hakkını onlara teslim etmiş oluyor. Alın diyor. İstediğiniz gibi kanun yapabilirsiniz. Oraya gelen insan kanun yapıyor. Mesela diyelim ki sen, ben sana sorsam, yani oy veren birine sorsam. Desem ki sen zinanın helal olduğunu söylüyormuşsun. Ondan dolayı ben senin Müslüman olmadığına inanıyorum. Adam belki de çok katı bir tepki gösterecek. Fakat senin kendilerine oy vermiş olduğun adamlar, 18 yaşından büyük insanların Türkiye'de zina yapmasının serbest olduğunu söylüyorlar. 18 yaşından büyük insanların Türkiye'de içki içmesinin serbest olduğunu söylüyorlar. Sen kabul etsen de etmesen de. Adi ibn Hatim gibi ben bunu biliyorum desen de bilmiyorum da desen fark etmez. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın yanında onları Allah'ın dışında kendine Rab edinmiş olursun. Çünkü hükmetme yetkisini onlara verdiğinden dolayı. Devamında ne dedi kardeşlerim? Şimdi konu rububiyetle alakalı devam ediyor. Onlar tek bir ilaha ibadet etmekle emrolundular. Ondan başka bir ilah yoktur. Ve o, onların şirk koştuklarından münezzehtir. Yani ne alaka? Allah'ın dışındakileri Rab edindiler. Sonra da onları Allah'ın dışında ibadet edip ilah edindiler aynı zamanda. Çünkü kardeşlerim, bir önceki maddede söylediğim gibi, ilah kendisine ibadet edilendir. Sen hangi ibadetini kime yapıyorsan, onu kendine ilah edinmişsin demektir. Eğer hakimiyeti alemlerin Rabbi olan Allah'a vermek, bu bir ibadetse ki bu ibadettir. Sen bu yetkiyi kime vermişsen, Aynı zamanda onu Allah'ın dışında kendine ilah edilmiş olursun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela hepimiz Firavun'un kıssasını okuyoruz kardeşlerim. Firavun'un kıssasına dikkat ederseniz Firavun iki tane sıfatı kendine nispet ediyor. Bir ayet-i kerime'de diyor ki وَقَالَ فِرَعُونُ ya أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا alimtu لَكُمْ min إِلَٰهٍ غَيْرِهِ Ey mele'at topluluğu, Firavun böyle dedi diyor Allah. Ben sizin için kendimden başka bir ilah bilmiyorum. Yani sizin ilahınız benim dedi. Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Firavun dedi ki ve qala ana rabbukumul dedi sizin en yüce Rabbiniz benim. Ene rabbukumul Sizin en yüce Rabbiniz benim. Burada Firavun'un kendi kavmine ben sizin Rabbinizim. Ben sizin ilahınızım dediğinde yani ben sizin yaratıcınızım. Yani ben sizin rızkınızı ben veriyorum. Firavun bunu söylüyordu sizce? Firavun bunu söylese kendi bile kendine güler. Çünkü kendisi yaratılmışken nasıl başkasını yaratsın Firavun? Yani kendisi de bir annenin çocuğu değil midir? Kendisi de bir annenin çocuğudur. Ayrıca Firavun'un toplumu zaten putperest bir toplumdur. Yani Firavun da Allah'tan başka ilahlara ibadet ediyor. Allah Azze ve Celle ayet kerimede dedi ki, Firavun'un yanında bulunan melek ona dedi ki, اتزرو <gülüyor> Musa ve ليفسدوا في الأرض ويزرك وآلهتك Sen Firavun'u ve Musa'yı ve Musa'nın yanındakileri Yeryüzünü fesada versinler ve senin ilahlarını terk etsinler diye mi bırakıyorsun? Yani Firavun'un da kendisine ibadet ettiği bir takım ilahlar var. İlahlar var, Firavun da bunlara ibadet ediyor. Peki buna rağmen Firavun nasıl onlara diyor ben sizin ilahınızım? Veya nasıl onlara diyor ben sizin Rabbinizim? E diye burada Firavun'un kastetmiş olduğu şey kardeşlerim şudur. Yani ben Musa'nın anlattığı gibi doğru yanlış, helal, haram belirleyecek başka bir Allah yoktur. Yeryüzü'nün otoritesi bana aittir. Sizin üzerinizde egemenlik kayıtsız ve şartsız bana aittir diyor. Allah Azze ve Celle de onun bu sözünü ben sizin ilahınızım veya ben sizin en büyük Rabbinizim diye anlatıyor. Yönetici insanlara egemenlik bendedir dediğinde ben sizin Rabbinizim demiş olur. İnsanlar da bu hakkı ona verdikleri zaman Yahudi ve Hristiyanlar gibi yaptıklarının bu anlama geldiğini bilmeseler de kabul de etmeseler. Fark etmez. Onları Allah Azze ve Celle'nin dışında Rabler edinmiş olurlar. Çünkü kardeşlerim bu kıssadaki en önemli mesele şudur. Yani altını çizerek söylemek istediğim şey şudur. Ne Adi bin Hatim ne de onunla beraber olan Hristiyanlar din adamlarına verdikleri bu yetkinin onlara ibadet etmek olduğunu bilmiyorlardı. Onun için Peygamberimiz söylediğinde bunu kabul de etmediler. Ama Allah Azze ve Celle bir şey ibadet diye isimlendirmişse sen bunu hangi isim adı altında başkasına yaparsan yap, fark etmez. Senin ona ne isim verdiğin önemli değildir. Allah'ın yanında sen o ibadeti Allah'tan başkasına yapmış. Ve onu Allah'ın dışında ilah veya kendine rab edinmiş olursun. Ve kardeşlerim burada gene çok önemli bir meseleyi daha zikretmek istiyorum. Hani bu tövbe 31. ayet-i kerimeyi hepimiz biliyoruz. Hepimizin bildiği bir ayet-i kerime. Fakat ben olayın bir başka boyutuna değinmek istiyorum inşallah. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir ayet değil. Bu ayetin bir öncesi var, bir de bu ayet-i kerime'nin bir sonrası var ve bu ayet öncesi ve sonrasının arasında anlam kazanan bir ayet-i kerime zaten. Ayet 31 ayet, ondan önce 30 değil 29 ayetten itibaren Allah azze ve celle ehli kitabın kıssasını anlatıyor. Yani Tövbe suresi 1. ayetten 29'a kadar Allah müşriklerin ahkamını anlatıyor. Müşrikler kimdir? Onlarla niye savaşmalıyız? bunu anlatıyor. 29. ayete geldiğinde Allah heri kitaba geçiyor bu sefer diyor ki. Buraya çok dikkat edin kardeşlerim. Katilullezine la yu'minun billahi ve la bi'l-ahiri ve la yuhrimun ma harrama Allahu ve rasuluhu ve la yadinun dibinil hak hatta yu'tu'l-cizye an sagirun. Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resul'ün haram kabul ettiğini haram kabul etmeyen ve hak olan din ile dinlenmeyen ehli kitap alçalmış bir şekilde cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Bu birinci ayet-i kerime. Bunu bir kenara koyun. Ayet-i kerime devam ediyor 30. ayet. Ve qaletil yehudu Uzeyr ibnullah. Ve qaletil nasara el Mesih Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. 30. ayet. 31. ayet onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında rapler edindiler. Şimdi bu üç tane ayet peş peşe niye gelmiş? 1 Allah yirmi dokuzuncu ayette Müslümanlara ehli Kitapla savaşın dediğinde şimdi Müslümanların aklında şöyle bir soru belirebilir. Ehli Kitap kimdir? Hani müşrikleri tanıyoruz. Müşriklerin cürümlerini de biliyoruz. Çünkü biz o toplumdan çıktık diyorlar. Fakat ehli kitabın cürümleri tam olarak nedir? Yani niye Allah bu kadar onlardan nefret ediyor? Niye Allah onlarla savaşmamızı istiyor? Allah azze ve celle onlar için iki tane suç zikrediyor. Biri İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları. İki Papazlarına ve rahiplerine hakimiyet hakkını vermeleri. Ehli kitabın kendisiyle şirke girdikleri dünya kadar suçları var. Ama Allah'ın yanında en çirkin olanı bu ikisi olduğundan ötürü Allah azze ve celle müslümanlara bu ikisini söylüyor. Yani sen AK Parti Allah'ın çocuklarıdır dediğinde bu ne kadar büyük bir cürümse sen AK Parti'ye CHP ye veya MHP'ye oy vermiş olduğun zaman aynı büyüklükte bir cürümle Allah'a karşı suç işlemiş olursun. Ve kardeşlerim birinci ayet-i kerimeye geri dönün. Şu ifadeye çok dikkat edin. Kiminle savaşın? Allah'a inanmayan. Ahiret gününe inanmayan. Allah'ın ve Resulünün haram dediğine haram demeyen ve hak dine sahip olmayan. Yahudiler Allah'a inanmıyorlar mıydı? Hristiyanlar Allah'a inanmıyorlar mıydı? Allah'a inanıyorlardı. Ahiret gününe inanmıyorlar mıydı? Ahiret gününe inanıyorlardı. Peki nasıl Allah diyor adamlar inanmalarına rağmen? Peki nasıl Allah azze ve celle diyor Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla? Ehli kitabı bu şekilde vasf ediyor. Çünkü kardeşlerim siz Allah'a şirk koştuktan sonra siz akşama kadar da ben Allah'a ve ahiret gününe inanıyorum deseniz Allah'ın yanında böyle bir iman yoktur. Allah böyle bir imanı kabul etmediğinden dolayı bu iman yok hükmündedir. Peki bu adamların imanı niye yok hükmüne geçmiş? Bir, Üzeyr Allah'ın oğludur demişler. İsa Allah'ın oğludur demişler. İki, rahiplere ve papazlara kendi hayatlarında hükmetme etkisini vermişler. Bu iki sebep Onların diğer imanlarını da boşa götürmüş. Ha bugün oy veren insan ben Müslümanım diyebilir. Sen beni Ebu Cehil'le kıyas edemezsin diyebilir. Sen beni işte veya onları bırakın. Yani oy verenleri bir kenara koyun. Oy verenleri savunacağım diye kendileri müşrik olan ahmaklar var. Yani kendileri oy vermiyorlar. Kendileri oy kullanmıyorlar. Fakat oy verecek veren insanları müdafaa edeceğim diye kendi dinlerini satan Az bir faa karşılığında, iki üç tane daha insana şirin görüneceğim diye ahiretlerini heba eden insanlar var. Bu ahmaklar bunu söylerken de şöyle söylüyorlar. Sen diyorlar Allah'a ve ahiret gününe iman eden biriyle Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen Mekke toplumunu birbirine kıyas edemezsin. Allah'a şirk koştuktan sonra hangi ahiret gününe iman kalır? Allah'a şirk koştuktan sonra hangi Allah azze ve Celle iman kalır? Yahudiler ve Hristiyanlar. Allah'a ve ahiret gününe iman Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerine dair şu anda mesela Batı'da e, ateistlerle mücadele ederken Müslümanlar nasıl mücadele ediyorsa Hristiyan din adamları da mücadele ediyorlar ateistlerle. Neyle mücadele, ne için mücadele ediyorlar? Allah'ın var olduğuna ve bir gün öldükten sonra tekrar diriltileceklerine dair ateistlere adamlar kendi kitaplarından hüccetler anlatıyorlar. Harun Yahya dediğiniz adamın yazmış olduğu kitapların çoğu onların yazdığı kitapların Türkçeye tercüme edilmiş halidir. Yani bir Avrupa'da yapılan Hristiyanların yapmış olduğu araştırmaların Allah'ın varlığını ispat etmek için Türkçe'ye çevrilmiş olan halidir. Hristiyanlar Allah'a da inanıyorlar, Ahiret gününe de inanıyorlar. Fakat Allah azze ve celle onları da getirip Ebu, yani Mekke'nin müşrik toplumuna kıyas ediyor. Allah'a ve Ahiret gününe inanmayanlarla savaşın diyor. Demek ki bugün muvahitler bu müşrikleri Mekke toplumuna kıyas ettiklerinde bazı Kuran'dan ve sünnetten anlamayan, iman ettiği hocaların kavilleriyle kafası dolmuş olan adamların, bunlar hiçbir şey anlamamışlar, gece gündüz namaz kılan Allah'a ve ahiret gününe iman eden adamı, getirip Ebu ile kıyas ediyorlar demek, aslında bu bir yönüyle de sözün lazımını e, söylüyorum, alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin yaptığına itiraz etmektir. Bir insan Allah'a şirk koşmuşsa, onun ne Allah'a imanı kalmıştır, ne de ahiret gününe imanı kalmıştır. Veli ki Hristiyan bir rahip gibi kendini bir kiliseye kapatıp ömrü boyunca evlenmeyip Allah'ın bütün nimetlerinden el çekip gece gündüz Allah'a ibadet etse bile Allah Azze ve Celle onun bu imanını iman olaraktan kabul etmiyor. Onun için bugün oy veren insanları bekleyen en büyük tehlike budur. Ve vallahi kardeşlerim onları saptıran insanlara acımıyoruz. Çünkü onları saptıran insanlar bunu binişli bir şekilde yapıyorlar. heva dinine sahip olmuş olan insanlardır yöneticileri kastediyorum. Fakat sapan insanlara acımamız lazım. Onlara merhamet etmemiz lazım. Allah'ın bu hükümlerini onlara ulaştırmamız lazım. Onlara anlatmamız lazım. Çünkü bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Ve bu bilmemek onlar için özür değil. En acı olanı da budur zaten. Çünkü Allah Azze ve Celle Yusuf Suresinde zaten bu meseleyi insanlığın çoğunun bilmediğini söylüyor. Hüküm sadece Allah'ındır. Allah ona ibadet edin diye emretti. ذلك الدينül qayyimu velakinne ekser la budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Günümüzde de böyledir. İnsanların çoğu bunu bilmiyorlar. Adi ibn Hatim konumundalar. Yani Allah Azze ve Celle şirk koşarken, Allah'tan başkasını kendine rap edinirken, ilah edinirken, adam bu yaptığının bu anlama geldiğini bilmiyor. Peki ne yapacağız? Görev burada bize düşüyor kardeşlerim. Bizler yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. Allah Azze ve Celle bu ümmeti yeryüzünde kendi şahitleri olarak kabul etmiştir ve bu şehadetin gereği olarak tevhid'i her yerde haykırmak zorundayız. İnsanlara anlatmak zorundayız. Peygamberimiz sahabeye bakıp böyle dedi: "Entum şuhada'llahi fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." İlim adamlarımız tevhid konusunda Allah'ın yeryüzünde kendine şahit tutmuş olduğu insanlardır. İnsanlara bu hakikatleri ulaştıracağız. İnsanlara yaptıklarının ne anlama geldiğini anlatacağız. Çünkü söyleyenler doğru söylüyorlar. Bu insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar yaptıklarının ne anlama geldiğinden haberdar değiller ama acı olan nedir? Sen Allah'a şirk koşarken yaptığının ne anlama geldiğini bilsen de, yaptığının ne anlama geldiğini bilmesen de Allah'ın yanında bunun bir farkı yoktur. Sen Allah'a zevcelerle şirk koşmuş bir müşrik olursun. Onun için her birimize vazife düşüyor. Yani seçimler yaklaşıyor. seçim dönemi geliyor. Hepimizin akrabaları var. Ya i̇şte komşuları var. Çevremizde bulunan insanlar var. Bu insanlar Allah'a inandıklarını iddia ediyorlar, ahiret gününe inandıklarını e, iddia ediyorlar, namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar, adam üç senede bir haca gidiyor e, misal yani ama Allah'ın katında bunların hiçbir şey yok bunların hiçbir anlamı yok çünkü Allah'tan başkasını kendilerine Rab ediniyorlar. Bu hakikatleri de onlara ulaştıracak olanlar bizleriz kardeşlerim. Bu da üçüncüsüydü, üçüncü madde. Oy veren insanla alakalı üç tane şey söyledik, üç tane madde söylemiş olduk. Dördüncü madde ise kardeşlerim, oy veren insan tağut'u ret etmediğinden, tağut'tan iştirak etmediğinden ötürü İslam milletine girmemiştir bile. Yani hiçbir zaman Müslümanlardan olmamış, Müslümanların milletinden değildir. Ondan dolayı oy veren bir insan için buna hüccet ikame edilmesi gerekir mi? Bu meseleyi anlamış mıdır, anlamamış mıdır? Bunun tevili var mıdır, yok mudur gibi bir tartışma sadece abes ile iştigal etmektir. Çünkü tağutu reddetmeyip, tağuttan iştinab etmeyen bir insanın İslam milletine girmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü din âlemlerin Rabbi olan Allah'ın dinidir. Ve bu dine bir insanın nasıl gireceğini belirleyecek olan da bu dinden bir insanın nasıl çıkacağını belirleyecek olan da yine âlemlerin Rabbi olan Allah'tır. Madem din onun'dur. Dine birini sokmak, dinden birini çıkarmak da yine Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Allah Azze ve Celle biliyorsunuz. Geçen derslerimizde bunu bir konu olarak anlattım. İslam'ın bir ayağı da İslam'ın tanımı da tagutu ret ve taguttan iştirak etmektir dedik. Allahuze vecelle hayat-i kerimede ne diyordu kardeşlerim? Fe men yakfur bi taguti ve yu'min Kim tagutu inkar eder ve Allah'a da iman eder ise o kopması olmayan bir kulpa. Yani yani İslam'a yapışmıştır diyor Allah senin İslam'a girebilmen için Allah'ın yeryüzüne indirdiği bu kulpa tutunabilmen için ilk olarak Tağutu reddetmen, ikinci olarak da Tağut'tan iştirak etmen gerekir. Nahl suresinde de Rabbimiz Tağuta karşı vazifemizi şöyle ifade ediyor. Ve lakad baatna fi kulli ummetin rasula en i'budu'llaha ve'shtanibu't-tagut. Kasem olsun ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik ve bu peygamber insanları Allah'a ibadet etmeye ve tağutlardan içtinab etmeye davet eder. Diyor ee, Allah Azze ve Celle. Yani İslam'a girmek isteyen her Müslümanın vazifesi ikidir. Tağutu reddedecek. Ve tağuttan içtinab edecek. Peki tağut nedir kardeşlerim? Hatırlarsanız o dersimizde bahsederken demiştim ki tağut. Haddini aşan kişidir. Fakat şeriat bunu işte belli alanlarda taksim etmiş. Bunlardan bir tanesi de şuydu. Mücahid'in sözünü size aktarmıştım. Tağut. İnsanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları ve insanların yönetimini elinde bulunduran kişidir. Bunu neye dayanarak söylüyordu Mücahit? Nisa suresi 60. ayet-i kerimede insanların çekiştikleri konularda insanların arasında hükmedenleri Allah azze ve celle tağut diye isimlendirdiğinden ötürü Mücahit de tağutun insanların muhakeme olduğu ve insanların yönetimini elinde bulunduran insan olduğunu söylüyordu. E zaten eğer hükmetmek yasama Allah Azze ve celle'nin hakkıysa biri bu hakkı kendinde görse, gördüğünde veya biri bu hakkı Allah'tan başkasına verdiğinde kardeşlerim olabilecek en büyük şekilde zaten haddini Allah'a karşı aşmış ve tagutlaşmış demektir. Doğal olarak bugünkü yöneticiler tagut'turlar. Yani o dersin tafsilatına dönersek bununla ilgili daha iyi olur. Burayı uzatmayacağım. Bir insanın Müslüman olabilmesi için evvela bunları reddetmesi gerekir. Demesi gerekir ki bunlara ben sizi ve sizin demokrasinizi reddediyorum. Ve bu demokrasinizi reddetmemin göstergesi de sizin demokrasinizin bir ibadet ayini olan oy verme işlemine ben katılmıyorum diye evvela bunu söylemesi gerekir. Çünkü kardeşlerim, her dinin veya her tağuta ibadet etme şekli vardır. Parlamentolar demokrasilerin mabedleridir. Ve bu dine müntesip olan insanların bu din için yapmış oldukları ibadet İslamda namaz da olduğu gibi günde beş defa değildir, beş senede bir defadır. Yani şimdi siz isterseniz her gün Allah'a kurban kesin, isterseniz ömrünüzde bir defa Allah'a kurban kesin, Allah'a ibadet etmiş olursunuz. İsterseniz günde beş defa namaz kılın, bu da ibadettir. İsterseniz ömrünüzde bir defa hacca gidin, bu da ibadettir. Yani bir şey ibadetse, bunu bir kere veya on kere yapmanızın arasında bir fark yoktur. Herkese demokrasiye kul olan, demokrasi dinine müntesip olan insanların Dinlerinin ve imanlarının göstergesi beş senede bir defa olmak üzere gidip orada oy kullanmalarıdır. Doğal olarak demokrasi tağutunu veya demokrasiyle tağutlaşmış olan siyasi partileri reddetmek onlara oy vermemekle olur. Yani sen mesela diyelim ki sen nasıl Hristiyan oluyorsun kardeşlerim? Kiliseye gidiyorsun, ayinlere katılıyorsun Allah'ı işte tesliş inancına inanıyorsun tesliş işareti yapıyorsun sürekli Allah'a sığınırım. Bu seni Hristiyan yapmış oluyor. Hristiyan biri Müslüman olduğunda nasıl Müslüman oluyor? Diliyle ben bunları reddettim diyor. Ameliyle de bir daha bunları işlemediğinden ötürü Müslüman olmuş oluyor. İslam dinine girmiş, başka birini terk etmiş oluyor. Demokrasi dinine tabi olan insanların da kendi dinlerinin ayini oy vermektir. Doğal olarak Müslüman olacak bir kişi, bu tuguya'nı reddedecek olan bir kişi evvela diyecek ki ben sizin tagutluğunuzu kabul etmiyorum. Bu sizin tuguyanınız, haddinizi aşmanızdır. İkinci olarak da bunun pratik hali, vakaya yansımış hali olan oy verme işleminden imtina edecek. Diyecek ki ben oy kullanmıyorum. Niye? Dinimin ve imanımın gereği olaraktan ben oy vermeyi terk ediyorum diye. E şimdi bir adam eğer demokrasiye oy veriyorsa zaten demokrasi dininin bir tane ibadeti vardır, o da oy vermektir. Onunla da Allah Azze ve Celle'nin dışında bir varlığa, bir sisteme kulluk yapmış olur. Bırakın tağutu reddetmek, kendisi tağuta bizzat kulluk etmiş tagutun kulluğuna razı olmuş olur. Ondan dolayı bir insan oy vermiş olduğu zaman Allah'ın taguta karşı yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirmemiş olur ve bu şekilde de onun İslam milletine girmesi dahi sağlam kulpa yapışması dahi söz konusu olamaz. Onun için oy verenlerle ilgili günümüzde var olan birçok tartışma abes iştigal babındandır. Yani şimdi bizi şunu tartışıyor muyuz kardeşlerim sizinle? Yani e, biz işte Avrupa'da bulunan bir Hristiyan acaba tevhili olabilir mi? Avrupa'da bulunan işte bir Yahudi'nin veya İsrail'de bulunan bir Yahudi'nin acaba işte e, cehaleti söz konusu olabilir mi? Bunu tartışmıyoruz bile. Çünkü bu tip meseleler İslam milletine girmiş olan insanları ilgilendiren konulardır. Oy veren bir insan tağuta küfretme, onu reddetmeyi hayatında gerçekleştiremediğinden ötürü bu insan için bunu konuşmak e, mümkün dahi değildir. Kardeşlerim burada Özellikle bir meselenin altını çizmek istiyorum. Yani hani vaktimi biraz aşıyorum. Ama aklınıza eler edin inşallah. Konu mühim olduğu için bir meselenin altını çizmek istiyorum. Önceki derslerimizde buna değindim kısmen. Fakat burası burada önemli olduğu için tekrardan değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz geçen dersimizde biz bir konuya temas ettik. Bu konu çok önemli bir konu. Demokrasi bir dindir dedik. Demokrasi bir dindir dedik. Ve bunun delillerini anlattım size. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah kanunu, anayasayı din kelimesiyle kullanıyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam için Rabbimiz ne diyordu? Ma kana liyaxu akahu fi dinil melik. Meli'in dinine göre Yusuf kardeşini alamazdı diyor Allah Azze ve celle. Meli'in dininden kastettiğine burada Meli'in anayasasına, Meli'in kanunlarına göre Yusuf Aleyhisselam kardeşini oradan alamazdı. Haram aylarla ilgili ayetleri size okumuştum kardeşler. İnne inneddete şuhuru indallahi 12 şehren fi kitabillahi منها 4 hurum. Allah'ın yanında aylar 12 tanedir. 4 تانesi حرامايدر. بو ياسايي بليرتيك sonra ربيبيمز نه دميشتي. ذلك دين القيمو. اشته يعني الله زب زللا بوردا ياساييا دين دميشتي. نور سورسينن سIZE الله زب زللا دميشتي زينا يبان ارتكب وزينا 100 تانه سوبااتن. sonra دميشتي كي ولا ت خسكم بحيمة رافتوم في دين الله. اللهن ديننده. اللهن Onlara karşı sizi bir gevşeklik almasın demişti. Allah azze ve celle yasalarını din diye isimlendirmişti. Biz de buna binaen demiştik ki Allah'ın yasalarına tabi olan insanlar Allah'ın dinine tabidirler. Allah'ın yasalarının dışında yasalara inanan bu hakkı başkalarına verenler de Allah'ın dininin dışında bir dine tabidirler. Ve buradan yola çıkarak da asrımızın en fazla tabisi olan ve en saptırıcı dini semayla hiçbir bağlantısı olmayan dini demokrasidir demiştik. Demokrasi bir dindir. Şimdi bakın kardeşlerim. Vahiy dikkatli bir şekilde okuyan bir insan şunu görür. Direkt. Sizin bir dine müntesip olmanız için. O dinin hak olduğuna itikad etmeniz gerekmez. O dinin gereklerini hayatınızda yerine getiriyorsanız. Siz Allah'ın yanında o dindensiniz. Velev ki o dinin batıl olduğuna inansanız bile. Tekrar ediyorum kardeşlerim. Sizin. Bir dinden olmanız için O dinin hak olduğuna itikad etmenize gerek yoktur. Siz o dinin gereklerini hayatınızda tatbik ediyorsanız Velev ki o dinin batıl olduğuna itikad etseniz bile Allah'ın yanında siz o dindensiniz fark etmez. Bunun delili nedir kardeşlerim? Bunun delili şudur. Kur'an-ı Kerim Müşrikleri sınıflara ayırmış. Bir, tabi oldukları şirk dininin hak olduğuna inanan ve peygamberlerin batıl yol üzere olduğuna inanan buna da yakınen iman eden insanlar. Allah bunlara müşrik demiş. Enfal suresinde Rabbimiz Ebu Cehil'in veya o makamda olanların dilinden diyor ki: "Allah'a şöyle dua ettiler. Ve iskalullahumma in kana hada huvel hakku min indika famtir aleyna hijaratan min essemaa au atina bi azabin elim." Hani onlar dediler ki Rabbimiz eğer Muhammed'in dini haksa, semadan bizim başımıza taş yağdır ve bizim üzerimize azap getir. Üzerinde oldukları dinin o kadar hak olduğuna inanıyorlar ki bizim dinimiz haktır diyorlar. Allah'ım diyorlar eğer biz hak değilsek bizim başımıza taş yağdır. Bu kadar kendilerinden eminler. Bu sınıf insanlara da Allah müşrik diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselama onlarla savaşın diyor. Şimdi bir sınıf müşrik daha bahsedeceğim kardeşler. Ankebut suresinde İbrahim aleyhisselam kendi kavminden bir gruba seslenirken diyor ki وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياة الدنيا ابراهيم انرا dedi ki siz Allah'ın dışında bu putları sadece sizin aranızda dünya hayatında bir sevgi bağı oluştursun diye edindiniz yani siz de bunların fayda ve zarar vermediğini biliyorsunuz siz de buna itikad etmiyorsunuz fakat bunun sizi birbirinize yaklaştıran sizin birbirinizi sevmenizi sağlayan bir unsur olduğunu kabul ettiğinizden ötürü putlara tapıyorsunuz e Allah Azze ve Celle bunlara da müşrik dedi. Demek ki bir insan bir dinin hak olmadığına, batıl olduğuna inansa bile, sırf şöyle düşünse, ticaretimiz bozulmasın, kavmimizin arasında problem çıkmasın, hani sıkıntı yaşamayalım e diye ve bu şekilde Allah'a şirk koşsa, Allah'ın yanında bu adam da müşriktir. E bu adam putlara inanmıyor mesela. Üç, Ebu Talip gibi adamlar da müşriktir. Ebu Talip, Mekkeli müşriklere bir şiir söylerken diyor ki, Vallahi ben biliyorum ki Muhammed'in dini yeryüzü dinlerinin en hayırlısıdır. Fakat ben eğer kınanmaktan ve insanlar tarafından zemmedilmekten korkmamış olsaydım, Muhammed'e tabi olurdum diye. Yani Ebu Talib, ataların üzerinde bulunmuş olduğu dinin batıl bir din olduğunu, peygamberin getirdiği dinin hak bir din olduğunu adı gibi biliyor, fakat kınanmaktan korkuyor. Yani Muhammed'e tabi olduğunda diyecekler ki 60 yaşında, 80 yaşında adam, Gitti 25 yaşında 40 yaşındaki bir gence tabi oldu. Sırf bunu bu kınanmayı almamak için yahutta "E sen o zaman sapıksan, Muhammed haksa o zaman senin baban Abdulmuttalib de sapıktı." Sırf babasına sapık denmesin, atalarına sapık denmesin diye Ebu Talib en hayırlı dinin Muhammed'in dini olduğunu söylemesine rağmen Allah azze ve celle onu müşrik kabul ediyor. E Ebu Talib'i niye müşrik kabul ediyor? Çünkü Allah'tan başkasına ibadet ediyor. O dinin Gereklerini hayatında uyguluyor, ama dinin batıl olduğuna inanıyor. Size geçen derslerimizde bir kısa anlatmıştım, onu yine söyleyeyim kardeşler. Mekkeli müşriklerden birinin, oğlu ölüyor. Putların başına gelip şimdi faloku çekecek. İntikam mı alayım? Yoksa diyet mi kabul edeyim? Yani deve mi kessinler oğlumun yerine? Birinci falokunu çekiyor. İntikam alma, diyet kabul et. İkinci faloku, şimdi sonuçta buna ilah diyor adam, ilah diye gelmiş yanına. İkinci falokunu çekiyor. İşte diyet al. Üç diyet al, dört diyet al. On defa çekiyor. Onuncuda da diyet al deyince topluyor okları putu yüzüne fırlatıyor. Tabi diyor, senin çocuğun öldürülmediği için sen rahatsın. Hani çocuğu ölen ciğeri yanan benim. Allah Azze ve Celle bu adama da müşrik diyor kardeşlerim. Bu adam putların batıl olduğunu biliyor. Putların hiçbir şey hissetmediklerini de biliyor aynı zamanda. Ama gelip onun yanında faloku çekiyor. Yani o dine inanmanın bir gereği de başına bir sıkıntı geldiğinde o putun karşısına gelip faloku çekmektir. Hak olmadığına inanmasına rağmen Allah Azze ve Celle buna müşrik diyor. Ebu Cehil, Siyer kitaplarında Ebu Cehil'den nakledilen bir düşünceyi aktaracağım size. Ebu Cehil diyor, Vallahi ben Muhammed'in söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Ben de bu taşların fayda ve zarar vermediğini biliyorum. Fakat ey amcamın oğlu diyor karşısındakine. Biz Haşim oğullarıyla ezelden beri bir şey içerisindeyiz. Bir kavga çekişme içerisindeyiz. Bazen biz yönetimi ele alırız, bazen onlar yönetimi ele alırlar. İlk defa Allah azze ve celle onların karşısında yönetimi bize nasip etti. Yani şu anda Mekke'de biz onlardan daha üstünüz. Ben korkarım ki biz Muhammed'in peygamberliğini ikrar edersek, Haşim oğulları bizim önümüze geçerler. E şimdi Allah için biri çıksa dese ki Ebu Ceyl, Mekke'deki dinin hak bir din olduğuna inanıyordu. E buna gülünmez mi yani? Ebu Cehil, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesi, kendi kabilesinden daha üstün olmasın diye peygamberin dinine tabi olmamış ama peygamberin söylediğin hak olduğuna inanan bir insan. Yahudi ve Hristiyanlar da böyle. Onlar kendi çocuklarını tanıdıkları gibi Muhammed'i tanıyorlar diyor Allah. Ama Allah azze ve celle onları Müslüman kabul etmiyor. Niye? Yahudilik dininin gereklerini devam ettiklerinden dolayı. Demek ki kardeşlerim, bir insanın müşrik olup bir dine müntesip olabilmesi için o dinin hak olduğuna, semadan olduğuna inanması gerekmiyor. Batıl olduğuna da inansa, sevgi bağı oluştursun diye de bir dine tabi olsa, eğer bir insan bir dinin gereklerini hayatında yerine getiriyorsa, o insan o dine müntesiptir, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın yanında. Doğal olarak demokrasi dininin gereği beş senede bir seçimlere katılmaktır. Sen buna ne isim verirsen ver. Demokrasi dinini icat eden insanlar, bu dinin gereği olaraktan beş senede bir her insanın seçimlere katılmasını istiyorlar. Sen seçimlere katıldıktan sonra demokrasiye batıl da desen seçimlere katıldıktan sonra ben Allah'ın hükmedici olduğuna inanıyorum da desen ben bunların hiçbir kanunu kabul etmiyorum da desen kötünün iyisi gelsin de desen sen işte efendim ne yapalım oy vermesem şimdi evde tatsızlık çıkacak da desen bu müşrik saymış olduğum müşrik sınıflardan hangisinin mazeretiyle de demokrasi dininin gereklerini hayatında yerine getirirsen getir sen Allah Azze ve Celle'nin katında demokrasi dininin bir müntesibi olmuş olursun. Ondan dolayı Allah'tan korkmak lazım. Maalesef bugün kendini tevhide nispet eden ve kendilerine tevhid davetçisi diyen fakat ircanın kafalarını allak bullak etmiş olduğu insanlardan şu tip sözler duyabiliyoruz. Adamlar diyorlar ki bu insanlar tamam oy kullanıyorlar ama oy kullanan bu insanlar demokrasinin hak olduğuna inanmıyorlar ki İtikat ile ameli birbirinden ayırıyorlar. Senin Allah'a şirk koşarken onun hak olduğuna inanman gibi bir zorunluluk yoktur. Sen Allah'a şirk koşulan bir dinin gereğini yerine getiriyorsan ister Allah'ım hak değilse başıma taş yağdır de istersen onun yüzüne fal oku fırlat. Allah'ın yanında ikisinin arasında fark yoktur. Sen o dinin gereğini yerine getirdikten sonra alemlerin Rabbi olan Allah'ın yanında o dine müntesip olmuş olan insansın. Fakat irca o kadar fazla insanların kalplerini esir almış ki İrcanın özü nedir kardeşlerim? İrca, akide ile amelin birbirinden ayrılmasıdır. Şimdi adama sorsan desen falanca hoca diyor amel imandan değildir. 45 dakika, bir saat reddiye diye verir. Fakat kendisi demokrasi konusu söz konusu demokrasi söz konusu olduğunda demokrasiye itikad etmekle demokrasinin gereklerini yerine getirmeyi birbirinden ayırıyor. Yani amel ile itikadı birbirinden ayırıyor. Bu da kişi bunu bir mebde' bir esas olarak kabul etmese bile pratik hayatında demokrasiye ve oy kullananlara yaklaşımında akideyle ameli birbirinden çok net bir şekilde ayırdığına şahitlik etmiş oluyoruz. Onun için kardeşlerim, asrımızın en fazla tabisi olan dini demokrasi, bu demokrasinin ibadeti 5 senede bir seçimlere katılarak oy kullanmak ve buna tabi olan insanlar da bütün dinlerle bağlarını koparmış demokrasi dinine müntesip olan insanlardır. Böyle ki demokrasinin hak olmadığına inanıp sadece ülke daha iyi yönetilsin diye Oy kullansalar bile aralarında hiçbir fark yoktur. inananlarla inanmayanların aralarında hiçbir fark yoktur. Allah Azze ve Celle'den temennim, bizleri kendi hakimiyetini insanlara anlatırken hakkıyla şahitlik yapmaya muvaffak kılsın. Evet. Rabbim bu hakikatleri hepimize duyduklarımızı insanlara ulaştırmayı hepimizi buna muvaffak kılsın. Evet. Ve Allah Azze ve Celle kavmimizin Allah'ın yanında olanların yeryüzünde olanlardan daha hayırlı olduğu bilincine Allah Azze ve Celle bunlara eriştirsin. Rabbim bunları merhametiyle kuşatsın. Bunlara hidayet etsin. İçinde bulunmuş oldukları şirkten tövbeye ve tevhide hidayet olmayı Rabbim bunlara nasip eylesin. Allahumme amin. Ve akiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.